Hukuk Güvenliği Hazırlayan ve sunanlar Bahri Belen ve Aynur Tunca 94.9 Açık Radyo'da bugün Tuğçe, Duygu, köksalla beraberiz. Bizim İstanbul Varosu'nun İnsan Hakları Merkezi Başkanı ve Açık Radyo'nun da sanıyorum artık daimi konuklarından sağ olsunlar. Bugün asıl Wikipedia kararını konuşacağız. Çünkü Wikipedia kararı ve işte benzeri basınla yayınla ilgili yasaklar konusundaki kararlar bir anlamda Türkiye'de özgürlüğün, Türkiye'de işte yargının yürüyüşünün e, turun sol kağıtları ve e, bu karar e, aslında e, geçen hafta e, uzun gerekçesiyle yayınlandı. Ondan evvel haberi çıkmıştı. Bir anlamda e, yani yeni yıl hediyesi gibi bir karar. E, belki vaktimiz kalırsa e, bu kararın uygulanması e, uygulamada işte e, gecikme e, yine e, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin verdiği kavala kararı bu kararın işte tutuklama tedbirine ilişkin oluşu bu karar çıktıktan sonra son gezi duruşmasında Kavala ile ilgili henüz bir uygulama kararı veyahut da Ahimin verdiği ihlal sonrası bir tahliye kararı çıkmadı. Belki bunları da konuşma fırsatı olacağız olacak. Hem Anayasa Mahkemesi hem de Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararları Bugün ülkemizde bir anlamda hukuka dönüşün, yargıda bağımsızlığa dönüşün ve bir anlamda da demokratik toplum normalleşme sürecindeki toplum açısından önemli şeyler, duraklar. Şimdi e, Wikipedia kararı e, önce isterseniz e, izleyicilerimize nasıl oldu Wikipedia e, erişime kapatıldı e, ne kadar süre oldu ve çıkan karar bu kararın özellikleri Türkiye'deki işte basın özgürlüğü ifade özgürlüğü konusundaki önemli e, niteliği bunları bir e, duygu Köksal. ...arkadaşımızdan e, dinleyelim. Çok teşekkür ediyorum... ...öncelikle tekrar e, davet <gülüyor> ettiğiniz için. Biz teşekkür e, ederiz. Özellikle Wikipedia davasını burada... E, ...hep birlikte tartışacak olmaktan da... ...büyük mutluluk duydum. Çünkü... ...önemli bir karar. E, bize getirdikleri, sundukları açısından çok önemli bir karar olduğunu düşünüyorum. Wikipedia kararının. Belli açıları var tabii. Şimdi onlara biraz değiniriz. İfade özgürlüğü, internette ifade özgürlüğü açısından özellikle. Çünkü şimdi Wikipedia hepimizin malumu. 29 e, Nisan 2017'de kapatılmış. E, bloklanmış diyelim. Suç ceza hakimliğinin kararıyla. E, fakat daha sonra Mayıs 2017 tarihinde Wikipedia'nın e, Anayasa Mahkemesi'ne başvurusunu görüyor. İtirazlarının reddedilmesi üzerine e, suç ceza hakimliği kararına yani Mayıs 2017 ...tarihinden itibaren... ...ülkemizde iki buçuk yılı aşkın süredir... ...Wikipedia erişimi engelliydi. Ya dünya çapında bir... E, bilgi kaynağı. Bilgi kaynağı, erişim... Kendine kaynağı. özgü e, bir takım nitelikleri olan... E, ...süi jeneris olarak... ...tabir edeceğimiz, evet. önemli bir bilgi kaynağı... E, ...herkesin değişiklik yapabileceği... ...herkesin bilgi girişi yapabileceği... ...herkesin erişimine açık... E, ...değişik bir sistemi var aslında... ...ama bütün dünya üzerinde... E, ...faaliyet gösteren bir internet e, bilgi darcığından bahsediyoruz aslında. Bu anlamda elbette kişilerin hem bilgi alma hakkı... ...hem ifade özgürlüğünü kullanma hakkı açısından çok çok önemli bir... E, ...materyal diyelim, enstrüman diyelim. O internet zaman burada üzerinde. ben şunu müsaade ederseniz söylemek istiyorum hakikaten. E, bu siyasi iktidar döneminde bilgi edinme yasası <gülüyor> evet. çıktı... Bilgi edinme hakkı gerçekten Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarında özellikle hendisayet kararında da söz ediliyor. Basın özgürlüğü, ifade özgürlüğünün sanıyorum bir adım ötesi çünkü... Bilgi edinen birey, bilgi edinmiş bireylerden oluşan toplum bilgilenmiş toplum oluyor. Dolayısıyla bir anlamda doğrudan demokrasinin yolunu açan bir şey. Ve bilgi edinmek bu bakımdan hem insanlar için hem de toplum için hem de dünya için çok önemli. Bu bilgi kaynaklarından biri 2017 yılında... E, ...yurttaşın... E, ...ve Türkiye'deki bütün... ...insanların... E, ...bilgi edinmesine kapatılmıştı... ...evet bu açıdan... E, ...bilgi edinme açısından çok önemli... E, ...tabi tabi yani bilgi edinme hakkı biliyorsunuz... ...belki onunla alakalı da küçük bir... E, ...bilgi vermekte fayda var... ...Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin de... ...son dönemdeki içtihatlarında... ...bilgi edinme hakkını da... ...artık tanıdığını görüyoruz... ...yani şunu kastediyorum... ...ifade özgürlüğü sözleşmenin 10. maddesinde düzenlenmiş... Bunun içerisinde bilgi edinme hakkının e, bilgiye erişim hakkının daha doğrusu e, sınırları e, bunun çerçevesinin nasıl çizilmesi gerektiğiyle de alakalı e, davalar... ...onuncu madde kapsamında yani ifade özgürlüğü kapsamında Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi tarafından ele alınmaya başlandı zaten. Yani buna doğru bir açılım yapıldı. İfade özgürlüğü bunu da kapsar bilgi alma hakkını ama tabii çeşitli kararlar çerçevesinde bunun çerçevesi... ...herkesin her bilgiyi elde etme ve isteme, talep etme hakkı var mı? E, bu kapsamda çeşitli başvuruları görüyoruz. Şimdi Wikipedia davası böyle bir dava değil. İfade özgürlüğünün doğrudan kullanıldığı bir dava elbette ki. Aynı zamanda kişilerin de bilgi aldığı ve üzerinde... ...üzerinden, bu sistem üzerinden bilgi verilen bir e, enstrümandan bahsediyoruz. Şimdi Wikipedia davasındaki en önemli meselelerden bir tanesi aslında... E, ...anayasa mahkemesinin karar vermekte bu kadar gecikmesi oldu. Ee, en temel problemimiz bu oldu. Birazdan Wikipedia kararının e, önemli e, unsurlarına zaten değineceğiz. Onda bir problem yok ama... E, ...en başta bunu bir vurgulamakta fayda var. Çünkü Wikipedia kararından önce hatırlarsınız bir gün karar çıkmıştı... ...Anayasa evet. Mahkemesi tarafından. Evet. Bir gün kararında da yine aynı şekilde... ...56-51 sayılı internet kanunu olarak ben kısaltacağım... ...tamamını söylemeyeceğim. Onun 8A maddesi Wikipedia'da da erişimi engellemeye... E, ...sebep olan... ...dayanak gösterilen madde yine bu kullanılmıştı... ...bir gün davasında da... ve ...bir gün davasında da ifade özgürlüğünün... ...ihlal edildiğine karar verildi... ...hatta anayasa mahkemesi bir gün davasında... ...sul ceza hakimliklerinin... ...bu maddeyi ve idarenin... ...elbette ki bu maddeyi uygularken... ...8A maddesini... Sakınca, ...gecikmesinde sakınca bulunan hal nedir... ...somut olay nedir... E, ...somut ilişki nedir... ...buradaki meşru amaçlarla işte... ...kamu düzeni... ...devletin güvenliği, başkalarının suç işlenmesinin önlenmesi gibi meşru amaç. Kamunun sağlığı. Tabii, 8A maddesinde sayılan müdahaleye yani erişim engellemesine gerekçe gösterilebilecek bir takım meşru amaçlar var. Biliyorsunuz hani bunu hatırlatmakta belki dinleyicilerimiz açısından fayda var. İfade özgürlüğüne ilişkin bir müdahale varsa bu müdahalenin yapılabilmesi için bir kanuni dayanağı olacak... O kanuni dayanak bizim kanunumuzun 56-51 sayılı kanunun 8a maddesi olarak gösteriliyor şu an. Meşru amaç gidecek. Ha nedir o? İşte bu olayda olduğu gibi e, devletin güvenliği, kamu düzeni, suç işlenmesinin önlenmesi. Bir gün kararında da aynı şey vardı. E, ve aynı zamanda bunlar da yetmiyor. ...kanuni dayanak olsa bile, meşru amaç gösterilmiş olsa bile... ...bu müdahalenin demokratik toplumda gerekli olması gerekiyor. Ve demokratik toplumun gereklerine uygun bir ölçülülük Ölçülülük için. de onun en son kriteri ölçülü bir müdahale olması gerekiyor. Şimdi bir gün davasında dediğim gibi sur ceza hakimliklerine ve idareye... ...bu maddeyi kullanarak erişim engellenirken... ...uyması gereken bir takım kriterleri göstermişti aslında. Yol gösterici bir karardı o. Bunlara uyun, bu gerekçeleri... Yeterli uygun şekilde yazın eğer erişimin engellemesini gerek görüyorsanız somut olayda. Ama bunu gerekçelendirmeniz gerekiyor. Ee, bunu keyfi şekilde uygulayamazsınız. Uygun gerekçeler ve somut gerekçeler göstermek mecburiyetindesiniz diyerek bir ihlal kararı vermişti. Yeterli uygun gerekçe olmaması sebebiyle. Daha sonra bu konuda evet. bir şey sormak istiyorum. Yani bu, bu Ama daha sonra sizi bölmemek için. Yani bir gün kararını... Dayanarak oradaki kriterlere dayanarak yani idare bu Wikipedia kararını e, beklemeksizin erişimi açabilir miydi? Sonra konuşalım. Bunu da. zaten e, diğer konuyla da bağlantı olarak sona doğru tartışırız. Evet. Yani kararların uygulanması meselesine geliyoruz. Dönüp evet. dolaşım evet, aslında evet. ve gerekçe meselesine geliyoruz. Ve kararların hem objektif etkisi evet. hem de subjektif etkisi açısından da. Önemli. Zaten çok fazla sayıda e, atıf var. Anayasa Mahkemesi'nin Wikipedia kararında da bu Karara. Yani evet. yeni bir şey söylemediğini söyleyebiliriz aslında Wikipedia kararında bu anlamda. Yani idarenin ve su ceza hakimliklerinin uygulanması gerekenler konusunda. Şimdi ben şuna vurgu yapacağım asıl bu Wikipedia kararı ile alakalı. Biliyorsunuz Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi hükümete bildirdikten sonra Wikipedia davasını iki buçuk yılın sonunda Anayasa Mahkemesi ele aldı ve bunu... Ee, şeye gönderdi genel kurula gönderdi. Evet. Ee, kendi bölümü bakmadı yani. Bunu genel kurul değerlendirsin dedi. Yani 16 tane yargıcımız anayasa mahkemesindeki. Şimdi Wikipedia kararında 16 yargıcımızdan 6 tanesinin muhalefet şerhi düştüğünü görüyoruz. Karşı oy bildirdiğini görüyoruz. Yani oy çokluğuyla alındı aslında Wikipedia davasındaki karar. Ee, biz her zaman aramızda da konuşurken şunu söylerdik. Ee, ben bu Wikipedia kararından ihlal çıkması ...meselesinde şaşılacak... ...bir şey görmüyorum. Zaten... içtihadı bilen, bildiğini bildiğimiz... ...anayasa mahkemesinin ifade... ...özgürlüğüne ilişkin, internete ilişkin... ...daha önce biliyorsunuz YouTube davası vardı... Twitter'la alakalı dava vardı... ...Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin... ...içtahı da olduğu gibi anayasa mahkemesinin... ...kendi içtahı da var. İfade özgürlüğüne ilişkin ki... ...kanunilik kriterini taşımadığı... ...için verdiği kararları da var. E, müdahaleye temel teşkil eden... yasan. O yüzden... ...Avrupa Anayasa Mahkemesi'nden zaten bir ihlal kararı çıkması kuvvetle muhtemeldi. Ee, sadece hangi... Kanunilik dayanağı olmasına karşın. Evet, yani 8A maddesi gösterilmesine karşın... Ee, ...büyük ihtimalle burada bir ihlal kararı çıkacağını... ...ifade özgürlüğünün temel ilkeleri, temel içtihat... ...hem Anayasa Mahkemesi'nin kendi içtihadı... ...hem Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin içtihadı karşısında. Fakat biz şunu göremiyorduk, öngöremiyorduk Anayasa Mahkemesi kararından önce... İhlalin dayanağı ne olacak? Sorun buydu. O yüzden bu karar önemli. Yaptığı tespitler önemli. Şuna değineceğim. E, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin önündeki Wikipedia davasına e, biliyorsunuz insan hakları komiseri e, görüş bildirmişti. Üçüncü taraf görüşü bildirmişti. Ve bu karar gö taraf görüşünde de üç konuya aslında e, değinmişti. Bu çok önemlidir. Birincisi e, 56-51 sayılı kanunun 8a maddesinin Geniş yorumlanması meselesi yani kanunilik kriterini, öngörülebilirlik kriterini taşıyor mu, taşımıyor mu e, bu madde? E, keyfiliğe sebebiyet veriyor mu, vermiyor mu? Ö özellikle tipiklik, tipiklik konusunda, konusunda gecikmesinde sakınca bulunan hal nedir? E, burada meşru amaçla olay arasındaki somut ilişki nedir? Bunun gerekçesi somut olarak ortaya koyuldu mu, koyulmadı mı? Bu anlamda bu madde... Kanunilik kriterini, tipiklik unsurunu e, yerine getiriyor mu getirmiyor mu? Birinci meselesi buydu aslında. İkincisi ölçüsüz müdahaleleri sebebiyet verebiliyor. Ölçüsüz müdahalelerden kasıt da şu, bütün bir web sitesine aslında erişimi engelleyebiliyorsunuz. Buna cevaz veriyor. Yani URL e bazlı, link bazlı bir içerik çıkarma teknik olarak mümkün değil diyorlar. O yüzden eğer bu içeriği kaldırmadıysa o URL e bazlı erişim engellemesini teknik olarak yapamadıkları için bütün siteye erişimi engelliyorlar. Şimdi burada da bir ölçüsüz müdahale olduğunu söylüyordu. Ee, diğer bir kısım sur ceza hakimliklerinin tutumu. Yani bu zaten tutuklamada da aynı şekilde bunu e, ikinci bölümde de konuşuruz arzu ederseniz tutuklama evet. meselesinde. Ama e, suç ceza hakimliklerinin gerekçesiz şekilde karar verip bir de bunun kapalı devre sistemi içerisinde biliyorsunuz bir sonraki numaralı suç ceza, ceza hakimi ceza, kontrol ediyor. Oysa, oysa eskiden bir üst mahkeme üst Asya mahkeme. cezaydı. Evet. Bu kararları veren Asya cezaysa ağır cezaya itiraz yapılabiliyor. Şimdi ise kapalı bir sistem. Evet. Şimdi bu kapalı sistem içerisinde... ...gerekçeli karar vermiyorlar... ...itiraz merciği de vermiyor... ...aynen onun kararını bir nevi onuyor... ...baktığınız zaman... ...ve bir son mesele de şuydu... ...az önce geldiğimiz mesele... ...bu kadar problem varken... ...kanunun uygulanmasından kaynaklanan... suç ceza hakimliklerinin... E, ...gerekçeli karar yazıp yazmamasından... ...kaynaklanan, ki kapalı anayasa, devre olmasından... ...hem anayasada hem de ceza, ceza mahkemeleri... ...kanunda hem de hukuk yargılamasında... ...bütün mahkeme kararlarının... ...hakim kararlarının da gerekçeli olması. Bizim en, olması en temel problemlerimizden biri... Evet. ...yargı reformunda tek ele alınması... ...gereken en önemli... ...hususlardan bir tanesi. Bunun sonucunda da... ...diyor ki o... E, ...üçüncü görüşünde... E, insan Hakları Komiseri... ...bu kadar problemler... ...varken bunlara çağrı olabilecek mekanizma ne? Anayasa Mahkemesi bireysel başvuru yoluyla. Çünkü insan hakları bağlamında değerlendirme yapan iç hukuktaki son merci o. Ama Anayasa Mahkemesi de bu dava kapsamında yaklaşık iki buçuk yılı aşkın süre hareketsiz kaldı. Şimdi bakın burada iki buçuk yıl süre hareketsiz kalması olayını... ...acaba yani... Ee, ...olağanüstü hal dönemindeki... ...yoğun dava trafiğiyle... Hmm. ...izah edebilir miyiz? Oysa biraz evvel söylediniz, dediniz ki... ...Wikipedia kararında... ...zaten... ...hem kendi iştahatlarını hem de Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne... ...kararlarına atıf yapıyor. Dolayısıyla... <gülüyor> Çok ayrıntılı ve sofistiki bir inceleme yapıp bu nedenle zamana ihtiyacı olduğu düşüncesi bu kadar uzun sürede karar vermesinin haklı gerekçesi olamaz gibi geliyor. E, tamam evet. ...yani gözaltına alınanlar... ...o hal nedeniyle idari işlemlerle... ...işten çıkarılanlar... ...işte tutuklananlar... ...bunlarla ilgili davalar... ...Avrupa İnsan şey, Anayasa Mahkemesi'nin... ...işini çok yoğunlaştırdı ama... ...burada zaten vaka belli... ...olay belli ve... Yasal dayanağı belli olsa bile verilen kararın neleri ihlal ettiği herkes tarafından güm gibi görünüyor. O bakımdan bu kararın bu kadar sizin söylediğiniz süre kadar uzun bir süre sonrası açıklanması veya karara bağlanması hakikaten... E, ölçüsüz lüğün bir başka şekli diye düşünüyorum Kesinlikle ya yani şunu söyleyeyim mesela 56-51 sayılı kanunun 8A maddesi evet. yani bunun temelindeki ve evet. şu an aslında bütün internet erişimleri ne engellemelerde kullanılan temel maddedir evet. 8A maddesi o yüzden önemli bir karardı bu e, Buna ilişkin bazı tespitler diyor mesela bu maddenin uygulanmasına ilişkin tespitler Atıf yaptığı karar kendi karar bir gün evet. karar. Ee, gene devam etmiş 78. paragraftan itibaren i, i, dileyenler bakabilir. Hatta suç ceza hakimlerimiz de bakabilirler. Ee, 8A maddesinin diyor erişim engellenmesi karar verilmesi için idarenin e, gecikmesinde sakınca bulunan halde idareye verilmiş bir yetki biliyorsunuz suç ceza hakiminin onayına sunacak ve yargısal makamların yani direkt olarak suç ceza hakimlerine e, ...gözetmesi gereken hususlar diye... ...ayrı bir bölüm açmış. Ve bir gün kararına atıf var yine. Bakın Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin kararı falan da değil. Kendi karar. Şimdi <gülüyor> suç ceza hakimleri de... ...bu kararlara bir baksınlar. Okusunlar lütfen. <gülüyor> ama, ama ben ben artık eskiden hakikaten... ...bakmadıkları ve bilmedikleri gibi bir... E, ...peşin hükmüm vardı. Ama şimdi baktıkları, bildikleri, okudukları halde bile e, halde yine e, bana göre e, işte siyasi iradenin tutumuna göre bir karar veriyorlar. Yani bilip okumalarına rağmen hmm. maalesef hem gerekçesiz çünkü gerekçe gösterse zaten çelişecek hem de yani yanlış kararları maalesef vermeye devam ediyorlar. Bakın ama çok önemli şöyle çok önemli. Hani <gülüyor> diyoruz ya okusun yargı mensuplarımızda gerçekten anayasa mahkemesi kararlarını. Önce onları okusunlar. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararları zaten anayasa mahkememizin verdiği kararların çoğu e, ihlaller bakımından onların bir yansıması kendi yorumudur anayasa ...Mahkemesi tarafından. Niye bunu önemsiyorum? Çünkü HSK... E, ...Hakim Savcı yüksek kurulu tam, ...tam konusuna geldi. Tam tam evet. Açıkça bir ilke karar değişikliği ek yaptı. İlke kararını dedi ki... ...artık dedi hakimlerimizin, savcılarımızın... ...yargı mensuplarının terfilerinde ...Anayasa Mahkemesi kararları... ...Ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi... ...kararlarına yaptıkları atıflar... ...ve bu çerçevedeki değerlendirmeler... ...bir e, artı teşkil edecek... Ya bunu açık açık HSK'nın kendisi yayınladı zaten. O i̇şte ben, ben ben de bütün bunlara rağmen bütün bunlara rağmen ki daha evvel e, biliyorsunuz yargı reformu strateji belgesinde e, hukuk yargılama e, normların uygulanışı ile ilgili işte Hatta sonuçta toplumun giderek demokratikleşmesi ile ilgili perspektifler konumuştu Ben bunlardan hep umutlandım siyasi iktidarın siyasi iradenin açıklaması bu. ...diye düşündüm ama devam ediyor. Ben şimdi bu HSK'nın kararının da... ...acaba bir vitrin süslemesi mi olduğu konusunda doğrusu ciddi endişelerim var yani. Ben açık söyleyeyim hala çok umutluyum. Belki çok ee, şey göreceksiniz ama ben hep umutluyum. E, uygulaması yapıldığı, uygulaması denetlendiği müddetçe... ...bu denetim sıkı tutulduğu müddetçe... E, ...uygulama bir şekilde değişecek. Yani problemim ben hakikaten e, şeyden kaynaklandığını düşünüyorum. İlk derece mahkemelerinin e, bu yorumlarından kaynaklandığını düşünüyorum. E, çünkü Yargıtay'da daha çok atıf görüyoruz. Anayasa Mahkemesi'ne. Çoğu zaman Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne de görüyoruz. E, Yargıtay'da görüyoruz. Yargıtay'da hani biraz daha. Tabii daha tabii biraz. görüyoruz. <gülüyor> Ama ilk derece mahkemelerinde bu problemi e, çok yoğun olduğunu fark ediyorum. Yani şunu söyleyeyim. Artık meslektaşlarımız da e, ileri sürüyorlar. Meslektaşlarımız da dilekçelerine derç ediyorlar. Bu kararları anayasa mahkemesi kararlarını, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarını. E, ama e, ilk derece mahkemeleri ne yazık ki bunlara dikkati almıyor ve daha ve çok yargıtayla kendilerini evet. sınırlı tutuyorlar. Yargıtayın içtahı Bakalım değil. Bakalım yargıtay ne diyecek? İsteynaf evet. Mahkemesi ne, ne diyecek? diyecek? E, peki siz hakim değil misiniz? Tabii, tabii yani. Peki siz mahkeme değil misiniz? Tamam biz istinaf baksın. Tamam temiz mahkemesi ne diyecek? Biz bir böyle bir karar verelim Böyle açık işte bunu söylüyorlar tabii var. tabii söylüyorlar. E, evet. Peki siz hakim değil misiniz? Sonunda Hı. zaten... Hatta yargıtayın birçok kararı var diyor ki olay mahkemesi olay hakimi esasen her şeyi bilendir. Tabii ahiretten şey söylüyorum. Yani bu bu çözmelidir diyor. Yani oradaki denetimler aslında e, ikincil bir denetim çok böyle e, ciddi farkına varılmayacak hataların yakalanıp ortaya çıkarıldığı yani bir üst mahkeme tecrübesiyle donanımıyla yoksa bunları e, yerel mahkemelerin, yerel hakimlerin Hı -hı. E, çözmesi lazım size Tabii, söylediğiniz gibi. E, şimdi <gülüyor> konuya biraz daha girecek olursak Wikipedia kararı ile alakalı. Şu tartışılabilir Wikipedia kararında mesela o da önemli. E, mağdur meselesi. Bu Wikipedia davasında e, dört İlginç, tane başvurucu evet, var evet, o enteresan evet, oldu evet, onu evet. belki değinmekte fayda var e, dört başvurucudan Bilmiyorum. bir tanesi Wikipedia evet. e, bir tanesi e, diğer bir tanesi Punto 24 bağımsız gazetecilik derneği yani bir sivil toplum kuruluşu. Evet. Ee, onlar genel bir başvuru yapmışlar. Yani aslında e, herkesin erişiminin engellenmesiyle alakalı... ...herkesin sesi olarak bu başvuruyu yaptıklarını ben anlıyorum... ...Anayasa Mahkemesi kararının yansımış e, olmasından. Onun için de bilgi olmasından. edinme hakkı da var bence. Öyle yani biz bu kimse... hani ...hem biz hem dernek olarak biz... ...hem de halk <gülüyor> bu e, Wikipedia'ya giremiyor... ...ve bu anlamda ifade özgürlükleri ve bilgi erişim hakları engelleniyor... ...şeklinde bir genel başvuru benim algıladığım buradan... Üçüncü dördüncü başvurucular ise akademisyen iki akademisyen altı parmak ve Yaman Akdeniz Kerem altı parmak ve Yaman Akdeniz'in yaptığı başvuru. Şimdi burada şöyle bir durum var. Özür dilerim bunlar birlikte mi yapmışlar ayrı ayrı yapıp birleşmiş mi dosya? Bunlar ayrı ayrı başvurular hepsi Ama birleştirilmiş. birleştirilmiş. Wikipedia çatısı altında birleştirilmiş. Çok çok önemli evet. Evet e, şu anlamda çok önemli. Mesela e, burada doğrudan aslında şöyle bir çıkarım yapmamız yanlış. Wikipedia davasında erişim engellemesiyle alakalı herkesin yaptığı bir başvuru kabul edildi. Yani mağdur sıfatını genişletti gibi bir ya da aktiopopüler isteriz biz buna. E, yani kamu davası gibi e, toplum davası gibi bir dava olduğunu söyleyemeyiz Wikipedia'nın. Açık açık Anayasa Mahkemesi şunu söylemiş çünkü. Punto 24 Açısından e, bu eğer bu mağdur olarak kabul edilirse herkes için yaptığı bir başvuru çünkü insanların erişiminin engellenmesi için aktiopopüler popülerse gider yani kamu davasına hak davasına gider daha doğrusu e, o yüzden onu mağdur kabul etmemiş kişisel ilişkiyi kurmadı demiş fakat iki akademisyen hocamızla alakalı olarak yaptıkları başvuruda kendi adlarına yaptıkları başvuruda. Anayasa Mahkemesi demiş ki burada kendi akademik faaliyetleri, akademik çalışmaları ve araştırmaları çerçevesinde kişisel irtibatı da kurabildikleri için bu erişim engellemesiyle. Onlar da mağdur olarak bu Wikipedia davasında yer yani aldılar. Onların da e, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ile evet. anayasayla güvencelenen bazı haklıları. Tabii kişisel olarak e, ihlal edilmiş. E, evet. Veya ama, ihlale müsait. Diye. Tabii orda, oradaki vurgu ama önemli. Çünkü e, bu, bu değerlendirmeyi yaparken de e, kendi kararlarına yine atıf yapmış. Daha önce kabul edilemezlik verdiği, mağdur olmadıkları, kişisel bağı ortaya koyamadıkları gerekçesiyle işte alt parmak ve e, Akdeniz kararları var. Daha önce kabul edilemezlik kararları. Yani şeyi ortaya koymaya çalışmış. E, burada biz bu mağdur sıfatını e, başvurduk. Başvurucuların akademik faaliyetlerinde bu siteden yararlanmaları ve erişimin engellenmesi sebebiyle bu anlamda çalışmalarına e, müdahale edilmiş olduğuyla alakalı olarak bu kişisel bağı ortaya koymaları sebebiyle mağdur sıfatları kabul edilmiş. Bu önemlidir. Çok önemlidir. Yani hakkı ihlal edildiğini ileri süren kişinin... Evet ihlal edilen haklarıyla ilgili bağlantıları kurmuş. kurması gerekiyor. Evet anayasa mahkemesinin içtihadı da bu şekilde Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin içtihadı da bu şekilde. Ee, yine onu da karşılaştırmalı okuyabilirler elbette ki dinleyicilerimiz. Ya Punto'nunkini kabul etmemiş Etmedi. olmasını evet. ve bu kararda belki de Punto'yu niçin e, sizin e, doğrudan hakkınız ihlal edilmedi gerekçesini e, hem avukat e, arkadaşlarımızın hem akademisyenlerin Hı -hı. hem yargıç ve savcıların bir kere daha okuması gerekir. Tabii. Kişisel ilişkiyi bir şekilde kurmaya çalışacağız. E çünkü bu bir bireysel başvuru. Bu bir toplu evet. dava değil. Evet. Bu bir çünkü, bireysel başvuru. Çünkü başvurunun adı bireysel başvuru. Bireysel doğru. başvuru. E, yani eleştirebiliriz eleştirmeyebiliriz ama bu bir bireysel başvuru. Şimdi mağdur sıfatını açtıktan sonra aslında en önemli mevzuya giriyoruz. Şimdi ben bu kararı okumaya başladım. Kanunilik kısmından. Az önce söylediğimiz gibi kanuniliği incelemiş, meşru amacı incelemiş, demokratik toplumda gerekliliği incelemiş. Müdahale açısından erişimi engellemesinde Şimdi kanunilik açısından baktığı zaman e, ben açıkçası e, dedim ki kanunilik ihlali gibi aslında ve asıl önemlisi meşru amaç yoktur diyecek gibi geldi bana Şimdi bu çok önemli fakat bunları bu tespitleri yapmış son paragrafında da bunu Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi de yapar ee, daha önce Ahmet Çık kararında Nedim Şener kararında da yapmıştı 220. maddeyle alakalı Suç örgütüne üye olmamakla birlikte ifadesine ilişkin ee, ama yardım etmek yardım ölçü. etmek meselesi ama e, meşru amaç meselesi şu anlamda önemli ve kanunilik burada o davalarda da ahim şunu diyor ben burada bir şey tespit ettim aslında bir problem var kanunda da var meşru amaçta da var ama ben zaten demokratik toplumda gereklilikten ihlal bulacağım o yüzden... Onları bağlantılı inceleyeceğim ve demokratik toplumda gereklilik çerçevesinde inceleyeceğim diyor. Daha önce istihbari dinlemelerle ilgili bir Rusya kararı vardı Roman Zakharov davasında. Mesela o davada da hem kanunilikteki problemleri görmüştü ama asıl olarak demokratik toplumda gereklilikten ihlali vermişti. Şimdi burada da öyle yapmış ama çok önemli tespitler var. Ben karar çıkmadan önce açıkçası şunu düşünüyordum. Acaba Avrupa Anayasa Mahkemesi burada kanunilikten bir ihlal verir mi? Yani bu kanunilikteki... ...kanun sekiz A maddesi... ...erişim engellemeye ilişkin... ...gecikmesinde sakınca bulunan halde... ...belirli meşru amaçların olduğu... ...işte e, kamu düzeninin korunması... ...devletin güvenliğini korunması... ...suç, işlenmesini suç işlenmesinin önlenmesi, önlenmesi gibi tamam, olması halinde... E, Direkt olarak bu maddeye gidip idare tarafından erişimin engellenmesinde bir problem görecek mi? Kanun açısından, öngörülebilirlik açısından. Bakın bunu es geçmemiş. Bu önemlidir. Bu, bunun altını çizmekte fayda Çok var. Ee, açık açık bunun keyfiliğe sebebiyet verecek uygulamalara sebebiyet verdiğini. Bu şekilde keyfi şekilde uygulamaya müsait olduğunu açık açık Anayasa Mahkemesi görmüş bu davada. Ee, sadece oradan ihlal vermemiş. Verseydi bu bir şey olur. Çok, çok çok müthiş bir karar olurdu yani baktığınız zaman. Yani sadece biraz evvel evet. sizin anlattığınız gibi tipiklikle ilgili Hı -hı. doğrudan bir ihlal vermemiş diyorsunuz. Doğrudan bir ihlal yok. Demokratik toplumda gerekliliği içinde incelemiş. İçine evet. yedirmiş yani. Evet. E, fakat... E, Tipik olarak kanunilik incelemesindeki öngörülebilirlik e, meselesini ve keyfiliği sebebiyet verecek şekilde geniş yorumlanma meselesini... ...demokratik toplumda gereklilikle ilgili yaptığı incelemenin içerisinde görüyoruz. Çok evet. nes görüyoruz. Asıl beni heyecanlandıran meşru Özel amaçla dileğim, ilgili... Aslında, aslında burada kanunilikle ilgili bir ihlal verseydi... Suç ceza mahkemelerinde burada yani bu, bugüne kadarki uygulamalarındaki yani bir karar verelim ne olursa olsun Hı. gibi bir anlayış yaygın uygulama belki önlenebilirdi. E, tabii yasal yani, değişiklik vere, de oluyordu. Verebilmeli miydi sizce? E, aslında verebilirdi yani ver vermemesinin önünde bir engel. Bilmiyorum görmüyorum ama çünkü yani zaten... Yani sizce, sizce burada kanunilik unsuru, tipiklik unsuru e, ihlal edilmiş midir sizce? Yani Anayasa Mahkemesi tamam bunu demokratik toplumun gerekleri içerisinde e, şey yapmış onu meclis etmiş Hı -hı. ama... ...yani doğrudan da bu konuda ihlal verebilir Şimdi midir şöyle, e... Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarının uygulaması... Ee, anayasa mahkemesinin önceki karar uygulamalarına göre <gülüyor> verebilir miydi şimdi şöyle tabi e, keyfiliye sebebiyet verecek vererek uygulanacak bir madde olduğunda şüphe yok fakat e, bundan önce e, verilmiş bir Avrupa İnsan hakları mahkemesinin kararında o zaman 8 madde ile alakalı verilmişti ama 8 Ada çıkmıştı e, bir muhalefet Şerhi var Pardon e, ayrık görüş vardı Ayrık görüşte şu da söylenmişti 8A maddesinin de problemli olduğu e, ...ortaya konmalıydı aslında bu kararda denmişti. Daha önce internetle ilgili verilen davada. Ama mesela orada da kanunilikten ziyade demokratik toplumda... ...gereklilik çerçevesinde, ölçülük çerçevesinde bir değerlendirme yapmıştı. Ee, bunun anlamı şudur aslında sebebi. Ben bunu şöyle algılıyorum. Ee, şimdi sonuç itibariyle suç ceza hakimliğinin onayına sunulan bir karar var. Yani idare veriyor, gecikmesinde sakınca bulunan halde ama... Su ceza hakiminin yani yargı kararıyla da aslında e, güvence altına alınıyor. pekiştiriyor, Be evet. O yüzden de burada gecikmesinde sakınca bulunan hal kavramının açıklanması... ...yani nedir somut olarak ortaya konması bakımından takdir... Olduğu için e, bu takdirin nasıl yorumlandığı ve nasıl gerekçelendirildiği meselesi daha ön plana çıktığından dolayı. E, e, yargıç da bunu zaten yapmış evet, de, diyor. O yüzden gerekçeden vermiş olmasını o anlamda algılayabiliyorum ben. Yani e, kolay bir şey değil. Anlayabiliyorum. E, şöyle bir durum da var. Bizim yargı reformu. E, ...strateji belgesinde de aslında e, 56-51 sayılı kanunla alakalı değişikliklerin yapılması gerektiğine ilişkin e, bir hedef var biliyorsunuz. Evet, evet. E, şimdi aslında anayasa mahkemesi böyle bir karar da verseydi. Aslında yargı reformumuzda da var. Yani yargı reformunda da tespit edilmiş bu maddenin problemli olduğu. Problemli oldu. O yüzden evet. burada kanunilikten bir ihlal verseydi de zaten yargı reformundaki hedeflerden bir tanesi olduğu için e, değişiklik olacaktı. Önemli e, bir adım olacak. Önem, çok önemli bir adım olacak. Yani bağlantılı düşünülebilir. Suç ceza mahkemede de bu kadar kolay kararlar evet. vere, veremiyor. Ama şimdi yani. işte gene aynı meseleye geliyoruz. Siz kararınızda açık açık yazıyorsunuz çok detay yazmış. Neye dikkat etmesi gerekiyor... ...sul ceza hakimi... ...neye dikkat etmesi gerekiyor... ...bu idari diyerek... ...açık açık kriterleri yazmış... ...paragraflarca. Şimdi... Uygulamada sur ceza hakimi bunu okumadığı müddetçe, kanunda bu şekilde kaldığı müddetçe bunu bu şekilde uygulamaya devam edecekler. Peki bunu Sorun başlıkları bu. halinde bir açıklayabilir miyiz? Nelere kısa, dikkat kısa. etmeleri gerekiyor? Evet, evet bu, bu, bu önemli gibi <gülüyor> Evet. E, bizi dinleyenler kısa, olabilir. Evet, evet, kısa böyle başlıklarla diğer şeylere de zamanımız evet. kalsın çünkü. Şimdi tabii en önemlisi şu, e, en önemlilerinden bir tanesi, gecikmesinde sakınca bulunan durumun varlığının... Bir kere önce idare tarafından karar verecek olan daha sonra da bunun nitelendirilmesi açısından e, değerlendirilmesi Yargışlar. açısından yargıç tarafından ortaya konulması lazım. Somut olarak koyacaklar. Gecikmesinde sakınca bulunan hal nedir? Yani Wikipedia'da onun üzerinden örnek verelim. Wikipedia'da bir link üzerinde bir makale, bir paylaşım, bir e, giriş olmasında. Veya bir haber. Bir haber olmasında. Şimdi nedir gecikmesinde sakınca bulunan hal bunu hemen idare tarafından kaldırılmasını talep edilmesi için somut olarak ne oldu? E aynı zamanda ikinci bir şeye bakacaklar yargıçlarımız ve idare aynı şekilde. E meşru amaçlar var dedik. Biri milli güvenliğin korunması e, kamu düzeninin korunması suç işlemesinin önlenmesi ve genel sağlığın korunması. Şimdi bu yayının içeriğine baktım. Bu yayının içeriğinde e, milli güvenliğin korunmasına, e, kamu düzeninin korunmasına, suç işlenmesinin önlenmesine yönelik olarak bu yayının içeriğiyle kurabileceğim somut ilişki nedir? Yani bu yayın burada kaldığı müddetçe bu meşru amaçları neden gerektiriyor? Şimdi işin komik tarafı, enteresan tarafı daha doğrusu şu. Beynildiği için söylüyorum anayasa mahkemesinde de. Suç ceza hakimliğinin verdiği kararda e, şey diyor, e, devletin itibarının korunması diyor. Böyle bir şey olur Bu meşru amaç değil. Böyle bir şey olabilir. Ee, bu çok önemli. Ve bunun üzerinden de gitmiş. Bunu Wikipedia kendi e, Wikipedia için yapılan başvuruda e, Wikipedia başvurusunun içeriğinde de bu gerekçe var. Bu önemli bir gerekçedir ve Anayasa Mahkemesi buradan yakalamış zaten. Şimdi diyor ki devletin itibarının korunması gibi bir meşru amaç yok. E, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin e, en çok meşru amaçtan doğrudan ihlal verdiği davalar geneli çok azdır zaten onu söyleyeyim Ya yani meşru amaç çünkü, yoktur burada dediğim çünkü itibar meselesi çok göreceli bir şey milli e, güvenlik meselesidir biraz onunla da bağlantılı ikinci bölümde isterseniz evet, oradan devam mi, edelim müzik arası verip hemen devam ediyoruz I hear the train a coming it's rolling around the bend.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 Bet there's rich folks eatin' in a fancy dining car. They're probably drinkin' coffee and smokin' big cigars. Well, I know I had it come. I know I can't be free. But those people keep a movin', and that's what tortures me. let 94 94.9 açık radyoda e, hukuk güvenliği programını yine Türkçe Duygu Köksal eee sürdürüyoruz. Wikipedia ile ilgili e, özellikle e, suç ceza hakimlerinin İdarenin erişime yasaklama kararı üzerine yaptıkları denetimlerdeki ölçülerin ne olması gerektiği konusunu her ne kadar bu kararda ihlal verilmese bile e, koyduğunu görüyoruz. Ve bunları çok önemli bir şekilde e, Duygu Hanım aktarıyor bize. İhlal verildi. E, şey, e, ihlal verilen e, gerekçelerde olması gereken ve evet. ihlale sebebiyet verecek hususları evet. ortaya koyuyor. Evet kriterleri. Şimdi, kriterleri evet. meşru e, amaç kapsamında milli görüntüleri. ...güvenlikten biraz bahsediyordu. Ulusal güvenlik, şimdi Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi de ulusal güvenlik çerçevesinde mesela şunu söyler. E, meşru amaç olarak bir şeyin... ...eğer devlet tarafından ileri sürülüyorsa... ...onun sınırlama sebebi olarak gösterilmesi gerekir. Wikipedia davasında gösterilerden bir tanesi devletin itibarıydı. Böyle bir meşru amaç yok. E, hatta ben kararı okumaya başladım da... ...acaba dedim hani sadece meşru amaç olmamasından da burada e, gidebilir miydi? Ama e, diğer amaçlarda elbette ki idare tarafından gösterilmiş... Şimdi, Şimdi milli, güvenli, şöyle bir şey olabilir olması. miydi? Mesela suç ceza hakimi. Wikipedia'da hı hı. yani... Ee, bu darbe 15 Temmuz darbe girişimi arkasından olağanüstü hal ilan edilmiş. Wikipedia'da bir haber çıksa işte bu iktidar e, anayasaya aykırıdır, hukuksuz işlemler yapıyor. İşte buna karşı ayaklanmalıdır diye bir haber çıksaydı bittim bir tane haber. 15 Temmuz sonrası alınan olağanüstü hal kararı bununla ilgili uygulamalar bununla ilgili verilen kanun hükmünde kararnameler bu kadar devlet tedbirleri almışken bu da önlenilemez bir tehlike olarak kabul edilebilir miydi mesela? Mesela ben böyle düşünüyorum böyle, böyle bir haber vardı ve suç ceza hakimi bunu... Yani gecikmesinde sakınca bulunan bir hal diyerek böyle bir karar verdi. Acaba bu bile tartışılır diye düşünüyorum ben. Bu dengenin zaten kararda tartışılması gerektiğini 81. paragrafta söylüyor. Diyor evet. ki e, şiddete teşvik edip etmediğini, bireylerin birbirlerine karşı nefretini alevlendirip alevlendirmediğini. E, bu yüzden de mesajda şiddete başvurmanın gerekli ve haklı bir önlem olup olmadığını. E, nefret, şiddet uygulandığı, paniğe yöneltecek yanlış bilgi.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 E, ...tehdit ve hakaret oluşturan ifadeleri... ...içerip içermediğini... E, ...ortaya koyması gerekiyor diyor... ...sonut olarak. Bunlar olursa bunlar gecikmesinde... ...sakınca gösterecek. olan bir şart Tabii o, olacak. Tabii ki. Somut olarak değerlendirecek ama... ...aynı zamanda şunu da söylüyor... ...bu tedbirin uygulanması da son çare... ...hatta Anayasa Mahkemesi açık açık söylemiş... ...bu madde istisnaen... ...uygulanmalıdır demiş. Bakın birkaç... ...yerinde özellikle altını... ...çizdiği bir şey. İstisnai... ...diyor ki gecikmesinde sakınca... ...bulunan dolayısıyla... ...sivedilikle müdahale etmeyi gerektirilecek hallerde işletilmesi gereken istisnai bir yoldur diyor 8A evet, maddesi evet, için. Evet. Bu sebeple de içerik ve sınırlama sebebi arasındaki ilişkiyi ve gecikmesinde sakınca bulunan hali ne olduğunu somut olarak ortaya koyması gerekiyor. Sulh ceza hakimlerimizden ve itiraz merciinden beklenen bu. Tamamen. Evet. Şimdi benim burada ayrıca bir şey söylemek isterim. Ee, bu değerlendirmeleri yaparken gerekçeyle alakalı olarak şuna da dikkati çekmiş. Ee, Wikipedia'da 2018'de hatta bir ayrı dilekçeyle sunmuşlar. Ee, bir takım değişiklikler yapılmış. O iki... Link üzerinde yani e, problem yaratan ve erişim engellemesine sebebiyet verdiği söylenen iki tane bütünün, linkle alakalı. Bütünün engellenmesiyle ilgili. Bütünün, bütünün engellenmesine sebep olan iki tane URL adresi var evet. Wikipedia'da. Bir tanesi devlet destekli terörizm başlığı altındaki e, URL adresi. İkincisi de Suriye iç savaşına yabancı katılım başlığı altındaki URL adresi ve bunların Türkiye ile ilgili kısmı. Ee, mesela şuna da atıf yapmış değerlendirmesinde dikkate almış o yüzden önemli olduğunu düşünüyorum ee, internet sitesinde e, şu şekilde ifade etmiş bağımsız ve gönüllü Wikipedia editörleri tarafından bu kararın erişim engelleme kararının alınmasından sonra yapılan bir takım değişiklikler var ve diyor ki e, erişim engelleme kararından sonra bu iki link üzerinde URL adresi üzerinde bu kişiler diyor objektifleştirdi bunu diyor değişiklik yaptılar diyor ve e, bu sebeple de güncelleyip objektif hale getirdikleri için ben bunu da dikkate alırım diyor. Ve bunun sonucunda zaten Zaten e, hem ahim hem anayasa mahkemesi tabii, bu yapılan değişiklikleri evet. bize haber verin diye de söylüyor. Tabii tabii mi? söylüyor. Ayrıca şunu da söylemek önemli. E, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin e, Macaristan'a karşı bir kararı var. Erişim engellemesi e, pardon e, içerik kaldırmayla alakalı sorumlulukla alakalı internet siteleri bakımından. Orada da bu değişiklikleri Önem atfedilir. Yani siz uyar kaldırı işletiyorsunuz. Burada da işletilmiş. Yani bunu kaldır kaldırmazsan denmiş. Wikipedia'ya senin erişimini engelleyeceğiz. Ee, kaldırmadıkları gerekçesiyle e, erişime engellendiğini söylüyor. Ama erişim engelleme karar verildikten sonra da bir takım değişiklikler yapılmış. Yani burada şunu istemek. Bunlar da bildirilmiş. İfade özgürlüğüne ciddi bir müdahaledir. Ee, az önce sizin de söylediğiniz gibi. E, yapılan bir şeyin... E, kaldırılmasını talep etmek değil de değişikliklerle e, bunun ...varlığını sürdürmesi aslında amaçlanmalı. Şimdi Wikipedia bunu yapmış. E çünkü diğeri tam bir müdahaledir. Yani ortadan kaldırmaya yönelik bir müdahaledir. Çünkü asıl bu yayının sürmesi... ...ifade özgürlüğünün evet. devamı... ...bilgilenme hakkının güvence altına Aynen. alınması... Evet. ...istisna yani... Bu... İstisna yani tamamen kaldırılmasından bahsedebiliriz. O yüzden burada da zaten değişiklikleri yaptıklarını Hı. söylüyor. Bu da mahkemenin kararına yansımış. Son olarak da şunu söylüyor zaten. Bir, yeterli gerekçeye dayanmadı diyor... Bu erişimi engellemesi kararı ikincisi de diyor sürekli hale geldi. Yani iki buçuk yıldır sürekli hale getirdiniz. O yüzden de ölçüsüz de bir müdahaledir aynı zamanda diyor. Benim hoşuma giden mesele şu oldu. Burada sadece şuna da bakabilirdi anayasa mahkemesi kararı. İki buçuk yıl sürmüştür. Orantısız bir müdahaledir. Aslında içeriklerde şöyledir böyledir. Hani yapıyor ya bazen Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi de yapıyor. Şeyi kabul ediyor mesela. Aslında demokratik toplumda gereklidir de diyor. Ölçüsüz müdahaledir diyor. Anayasa mahkemesi bunu yapmamış. Anayasa mahkemesi çok ciddi bir şekilde ...demokratik toplumda gerekliliği incelemiş, gerekçesi yeterli değildir, uygun değildir demiş. Pek çok kriteri ortaya koymuş. Artı bir de ölçüsüzdür aynı zamanda demiş. O yüzden bütün kriterleri değerlendirerek bir ihlal karar vermiş. Her ne kadar sekizinci maddeyle ilgili tipiklik ve yasallık evet. konusunda doğrudan bir ihlal vermese Dolaylı olarak söylemiş. ...onların evet. de detaylarına girerek sonuçta demokratik toplumun gerekleri... ...ve ölçülülük kriterleriyle... Evet. ...ihlal kararı veriyor. Şimdi burada neye düşüyor peki bu kararın sonucunda... ...ne çıkarabiliriz? Bir, yargı reformu... ...strateji belgesi çerçevesinde ben... ...on birinci hedef... Yasa değişikliği ...bu yapın. kararı alıp... E, ...hakikaten uygun hale... ...çünkü içinde var kanunilikle ilgili bir takım... ...veriler. Evet, evet. E, bunu alıp... E, ...bu değişikliği sağlamaları... ...önemli olur. Çünkü... çünkü ...yani burada... ...aslında... Wikipedia ile ilgili erişime açılma kararı, Wikipedia'nın erişime açılması bile aslında bu 8. maddenin evet. yaptığı tahribatı ortadan kaldırmaya yeterli bir tahribat değil. Dolayısıyla bunun ...tamamiyle düzeltilebilmesi için e, normatif bir düzenlemenin ihtiyacı var. olması gerekir. Zaten bunu devlet kendisi de dediğim gibi yargı reformu çerçevesinde kendisi gördü Tağüt zaten etmiş, bunu. Taahhüt etmiş. Ta etti. O yüzden de bir o düşünülebilir. Bu evet. değişikliklerin yapılması. İlle burada açıkça bir şey söylemesine gerek yok. Zaten kararı okuduğumuzda bu ilkeleri çıkartıyoruz. İkinci mesele ise e, suç ceza hakimliklerinin e, bu <gülüyor> prensipleri uygulaması bunları kendisine yol gösterici olarak görmesi, HSK'nın ilke kararını da dikkate alması ve bu çerçevede daha gerekçeli, somut olarak ortaya konmuş e, kararlar vermeleri önemli. E, erişim engellemesinin özellikle 8A uygulaması Türkiye'de en çok kullanılan madde. Fakat anayasa mahkemesinin pek çok yerinde kararının altını çizdiği üzere tamamen istisnaen yani başvurulması gereken bir tedbir. Aynen tutuklama gibi. <gülüyor> evet aslında aslında kanun maddesini yanlış söyleyebilirim ama 6526 sayılı yasayla biliyorsunuz özel yetkili mahkemeler... Artı özel yetkili mahkemeler sonrası kurulan terörle evet. e, mücadele mahkemeleri dediğimiz mahkemeler kurulmuştu ve bunları kaldırdı. Ve ben o zaman demiştim ki yani Türkiye Cumhuriyeti kurulduğundan beri istiklal mahkemeleri, arkasından sıkı yönetim mahkemeleri, olağanüstü hal mahkemeleri, işte devlet güvenlik mahkemeleri, özel yetkili mahkemeler bu... Türk hukuk tarihi açısından çok önemli bir şey ve e, dilerim artık olağanüstü bir yargı ve hukuk uygulamasından kurtuluruz demiştim. Ama bu suç cezalar yani e, aratmadı yani onları hı hı. ve e, işte e, bu tür davalara bakan e, adı öyle olmasa bile e, özel yetkili mahkemeler hakikaten o ...devlet güvenlik mahkemelerini, özel yetkili mahkemeleri ve terörle mücadeleye ilişkin kurulan mahkemeleri aratmadı doğrusu. Evet, e, tabii Wikipedia kararı e, aralık sonunda çıktığı zaman e, herkes bekledi ki Wikipedia hemen açılsın. E, kararın resmi gazetede yayınlanması beklendi. E, tabii şimdi baktığımız zaman anayasanın ilgili maddesinde de işte resmi gazetede yayınlanır, karar derhal gecikmeksizin. Evet. Evet. Burada da bir gecikme oldu hemen yayınlanmadı biliyorsunuz 26 evet. Aralık'ta verildi ee, ne zaman resmi gazetede yayınlandı geçen hafta mıydı ondan geçen hafta, önce evet, geçen. Ee, çok yakın bir tarihte yayınlandı o yüzden Aslı diyor ki derhal yayınlanır ve herkesi bağlar ee, evet. o yüzden de uyma sorunu da Mahkemeleri problem... herkesi bağlar derken mahkemeleri evet. hakimlikleri. Hı -hı. Yürütmeyi. Ki burada BTK'ydı evet, <gülüyor> biliyorsunuz evet, Bilgi evet, Teknoloji evet, Kurumu. Evet. Bilgi Teknoloji Kurumu açmadı zaten belli bir süre. Evet, evet. Ee, ama en sonunda açıldı. Ee... Hayırlı olsun. Hayır, <gülüyor> Ülkemiz <gülüyor> yani Wikipedia'ya kavuştu. Sadece Wikipedia meselesi değil burada tabii. Yani bu tür bilgi kaynaklarının, haber kaynaklarının, tabii. gazetelerin, dergilerin... Tabii. İşte sosyal medyanın e, yasaklanması ile ilgili uygulamalardan biri kalktığı için hayırlı olsun yani ülke için tabii hayırlı ki, olsun tabii dünya ki. için. Bir de Wikipedia çünkü tüm dünyada e, bir haber kaynağı. Bunu ve söylüyor dünya... Anayasa Mahkemesi evet, de zaten. Evet. Yani bütün dünyada bugün Türkiye'de alamadığımız haberleri de bulabileceğimiz bir kaynak olması açısından çok önemli. Üzücü olan ne peki burada? Evet. Muhalefet şerhleri. Evet. <gülüyor> Şimdi altı tane muhalefet şerhimiz var. Ee, daha doğrusu karşı oy yazısı var bir tane. Altı yargıcımızın imzalamış olduğu. Mesela burada da benim dikkatimi çeken hususu söyleyeceğim sadece. Ee, şeye çok önem verin, vermişler. Onu da belirtelim dinleyicilerimiz açısından. Hani bilmiyor olabilirler. Altı e, muhalefet. yargıcımız evet. muhalefet şerhinde. Ee, diyorlar ki e, yani hani bu durumun biraz e, iç ve dış güvenlik koşullarıyla birlikte değerlendir gerekir. Buradaki iki URL adresindeki içerikten bahsediyorlar. E, milli güvenlik ve kamu düzeniyle doğrudan ilgilidir diyorlar. E, i̇şte önce bildirimde bulunsa, bulunmuşlar. E, kaldırılmadığı için teknik imkansızlık sebebiyle tamamına erişim engellendi. E, o yüzden de o dönemdeki koşullar dikkate alındığında uyar kaldır sistemi de işletilmiş. O yüzden de demişler e, burada hani orantılı bir müdahale görüyoruz demişler ama mesela... Ya iki, buçuk yıllık, i̇ki buçuk yıllık bir orantılı müdahale. Tabii tabii onu o şekilde yani süreyi yani, değinmemiş zaten iki buçuk hı. yıl orantılıdır demiyor. Mesela bunu hiç tartışmamış gerekçeyi hiç tartışmamış e, ve hatta ve hatta şunu söylemiş 31. paragrafı Şerhin e, benim çok ilgimi çekti içeriğinden ziyade. Anayasa Mahkemesi'nin çok önem verdiği değişikliklerin yapılmış olması hususu. Yani bu objektif hale getirildi. Ee, bir değişiklik de yapıldı iyi niyetli olarak şeklindeki hususu bir kriter olarak Anayasa Mahkemesi ihlal gerekçesi yapıyor. Ee, muhalefet şerhinde ise yargıçlarımız e diyor ki Anayasa Mahkemesi'nin görevine girmez diyor. Başvurudan sonra yapılan e değişiklikleri takdir etmek. Böyle bir e şey olur e yani mu? Yani hani o çok de... enteresan olur. Evet mesela. yani <gülüyor> <gülüyor> yapılan bütün değişiklikleri bildirin. Bildirin diyor evet. bize gelişmeleri de bildirin ahim de ee, şeyde. Yani anayasa. bu değişikliklerin yapılmış olması dediğim gibi Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin Macaristan'la ilgili verdiği kararlarda da dikkat ettiği bir şeydir. Ee, uyar kaldır sisteminin işletilmesinden sonra e, elinden geleni yapması, değişiklikleri yapması, e, kaldırılması gereken yerleri kendisinin kaldırması. Yani ona bir talimat verilmesi değil de adapte etmesi. Kaldı ki bunu, kaldırır, bunu kaldırırken de yine idarenin kriterlerini değil yani hukuk kurallarına göre kaldırması tabii, yeterli tabii aslında tabii tabii ki tabii ki yani kendisinin takdir etmesi ve uygun hale getirmesi önemlidir çünkü biliyoruz ki onunla bu konuyu bitireyim isterseniz ifade özgürlüğü ile ee, bir ifadenin ifade edili şekli de korunur. Kullanılan araç da koru, koru, korunur. O yüzden hani birinin ifade özgürlüğü kullanan kişiye talimat vermesinden ziyade... ...o kişinin bununla ilgili değişiklikler yapması da önemlidir. İyi niyetli değişiklikler yapması. Evet, evet. Şimdi yani zamanımız az kaldığı için... Bir dakikamız kaldığı söyleniliyor. <gülüyor> ee, şeyi kavala kararını konuşamayacağız ama işte 28'inde kavala duruşması var. Adalet Bakanlığı tercümeyi mahkemeye gönderdiğini geç evet. verdiğini söylüyor acaba e, duruşmada 28'indeki duruşmada Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin ile ilgili verdiği ve tedbir niteliğindeki tutuklama kararı kalkacak mı? Bu kararlar diğer e, kararlardan farklı olmalı mı değil mi? Ben Çünkü bununla tedbir... ilgili bir şey söylemek isterim. Çünkü önemli olduğunu düşünüyorum. Şimdi 28'inde de evet duruşma var. E, fakat e, yine aynı şeyi vurgulayacağım. Bakın bu çok önemli. Umudum olduğu kısım. H ...HSK'nın ilke karar... Evet. ...HSK'nın ilke kararını açıkça... ...Anayasa Mahkemesi Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi... ...içtihadını uygulayın diyor... ...bunu değerlendirmenize alın diyor... ...o yüzden... Kavala kararı kesinleşmiş olsun kesinleşmemiş olsun. Ha, ben de onu soracaktım. Yine kesinleşmesini bekleyerek bir gerekçe gösterirse HSK bunu da ya gerekçesi var diyecek mi? Şimdi Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Kavala kararında ne dedi? E, ben burada dedi e, bu ihlalin e, hukuki, hukuki bir e, tutuklama olmaması sebebiyle kanuna uygun olmaması sebebiyle bu ihlalin giderilmesinin tek yolunun tahliye olduğunu görüyorum dedi ve bunu söyledi. Evet. Şimdi kesinleşme bekleniyor. E, 46 ...4. madde der ki kesinleşmesi, keşinleştikten sonra bağlayıcıdır vesaire. Şimdi benim düşüncem o değil. Benim düşüncem şu... Tutukluluk istisnai bir tedbir. Biraz evvelki e, evet. Wikipedia'da da söylediğimiz söyleyecek. gibi aynı şeyler geçerli. engellemesi, geldi. tutuklama, gözaltı, el koyma. Bunlar koruma bunlar tedbirleri. ceza muhakemesinin tedbirleri. Koruma hukuk tedbiri. yargılamasındaki ihtiyati tedbir, ihtiyacız gibi bunlar derhal uygulanmalı. Derhal da. uygulanmalı. Bir bu ikincisi ben önce CMK'nın ceza muhakemesi kanunun yüzüncü maddesinin şartlarıyla bağlayayım. Yüzüncü i̇şte maddesinin şartlarını değerlendirip zaten bu kişinin tahliyesine karar verecekken başka bir mahkemenin vermiş olduğu kararın kesinleşmesini beklemesine gerek yok zaten. Evet. İçtihada atıf yapıyor Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin kararı. Yeni bir şey söylemiyor ki. Evet. O yüzden evet. biz şunu istiyoruz. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin ve Anayasa Mahkemesi'nin... Hepsinden önce ceza muhakemesi Kanunu'nun yüzüncü maddesi uygulansın. İnşallah diyelim <gülüyor> ve yeni bir e, hukuk güvenliği programında görüşmek üzere duygu e, meslektaşımıza da teşekkür ederim. Ben teşekkür Hoşçakalın. ediyorum. Hoşça kalın. Hukuk güvenliği.